Kaüzullah min Şeytanı ve cems-mi-lahı Rahman ve Rahim. ve salat ve ve ve min el Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala Muhammed Sallu ala Şefi'i Muhammed Sohbetimizin hayırlara vesile olması için evvela ve hasreten başlarımızın, tacı gönüllerimizin sürürü sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerine, diğer Peygamber-i an ruhlarına, beledemizin methun olduğu rivayet edilen Hükşah aleyhisselam ruhuna, Peygamber Efendimizin evlat, esvac, eshab, etbaının ruhlarına, beledemizin yine medan-ı iftiharı Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari Efendimizin ruhlarına, şu güzel İstanbul'umuzu tetk ederek bir sere olarak bırakmış olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve onun mübarek hocalarına ve ordusunda görev olan askerlerin ruhlarına ve bu dünyadan öbür aleme intikal etmiş olan bütün ehli imanın ve İslam'ın evlatına kendilerinden istifade ettiğimiz bütün hocalarımızın, üstadlarımızın ruhlarına ve kitabını okuduğumuz İmam Gazali Rahmetullahi Aleyhin ruhuna ve uzaktan yakından buraya gelmiş olan sevgili kardeşlerimin Cümle geçmişlerinin ve geçmişlerimizin ruhlarına teki olsun, kabirleri bümrül olsun, makamları cennet olsun, bizler de Yüce Rabbimizin sevdiği, razı olduğu kullarık olalım, sevgisine nafiyy olacak, güzel ameller işleyelim, haramlardan, günahlardan, yasaklardan sakınalım diye birer Fatiha, üçer iklas-ı şerif okuyup öyle başlayalım buyurun. Kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi olsun. Allahu Teala hazretleri burada toplandığımız gibi cennette sevgili peygamberimizle böylece buluştursun inşallah. Elhamdülillah İhya-i hulüm sohbetlerimizin bugün üçüncüsünü birlikte inşallah yapacağız. Allahu Teala öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. İnşallah öğrendiklerimizle amel edersek Rabbimiz bizlere bilmediklerimizi öğretecek, bilmediklerimizi öğrenmeye kapılar aralayacak. Ne mutlu bizlere ki onun adına bir ayet, bir hadisi şerif öğrenmek maksadıyla bir araya geliyoruz. Ve onun rızasını kazanacak amelde birbirimizi teşvik ediyoruz. Geçen hafta İlimle ilgili, ilim öğrenmenin, efendim, alimin üstünlüğü faziletiyle ilgili bazı ayeti kerime ve hallerini ve hadisi şerifleri sizlerle paylaşmıştık. Bugün de yine hadisi şeriflerden devam edeceğiz. Çünkü geçen hafta tamamlayamamıştık. Bugün ilk okuyacağımız hadisi şerif... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de <gülüyor> men tefakkaha fî dinillâhi azze ve celle kefâkullâhu teâlâ mâ ehemmehû Geçen hafta bu hadisi şerifte kalmıştı. Allah'ın dinini bir bilgi Allah'ın dininde bir bilgi öğrenmek maksadıyla efendim gayret içine giren kimseye Allah'ın dinini öğrenmek maksadıyla yola gelen kimseye Allah ummadığı yerden rızık verir. Onu rızıklandırır diye Peygamber Efendimiz müjdelemiş. Onun rızık endişesini bertaraf eder. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır diyor. Burada kalmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Efendim Sınfı min ümmeti iza salih salihannas ve iza fesadu feseden nasu el-gümara ve fukaha sadaka resulullah fima kan ekemaka. Sevgili peygamberimiz buyurmuş ki ümmetimde iki grup iki sınıf vardır. Eğer bunlar salih olursa bu iki zümre güzel olursa salat-ı mustakim üzere olursa Allah'ın emrine uygun yaşarlarsa bu iki zümre, efendim insanlar da selamette olur, huzur ve saadet içinde olur. Eğer bu iki zümre bozulursa, insanların bozulması da vükatlerdir. <gülüyor> Kimdir onlar? <gülüyor> El-Ulema ve-Umara. Emirler, yöneticiler, idareciler ve ilim erbabı, alimlerdir bu iki zümre efendim güzel olursa o toplulukta güzel olur. Elhak doğrudur. Hani Bir tecrübe sabittir diye eskiler yazarlarmış böyle okudukları bilgilerin altına ya da kenarlarına. Biz bu dönemin nesli bunun şahitleriyiz. <gülüyor> Yaşadığımız çok kısa bir devre içerisinde son 10 yılı 20 yılı göz önüne aldığımızda ulemanın ve ümeranın neticelerine şahit bir nesiliz. Çünkü ümeranın güzel olduğu dönemde ne tür güzellikler yapılabileceğinin örneklerini görebildiğimiz gibi efendim fasık, facir, münafık cinsten ümera olursa onların da toplumu nasıl ifsad ettiklerini yollarını kestiklerinin canlı şahitleriyiz. Dolayısıyla İmam Rabbani rahmetullahi aleyh ki Ulema ümmetin kalbi gibidir. Kalp bozulursa, efendim insanlığın nasıl hayatı kayıyorsa, emirlerin bozulması da böyledir. Emirlerin bozulması ve alimlerin bozulması. Alimler bozulunca tabi onlar da bir toplumun, insanlığın, Yine kalbi gibi onların öncüleri, rehberleri, kılavuzları. E onlar bozulunca insanları ihya edecek, düzeltecek, onlara yol gösterecekler bozulursa, tuz bozulursa, geçen ders okuduk ya, yani e, tuzu ne düzeltecek? İşte alimlerin bozulması, emirlerin bozulması, tuzun bozulması gibi oluyor sevgili kardeşlerim. Bir kere alimler bozulmayacak. Alimlerin şerlisi diyor sevgili peygamberimiz, emirlerin ayağına gidip onlara yarcılık eden, dalga mutluluk edenidir. Emirlerin hayırlısıysa, yöneticilerin hayırlısıysa, alimlerin ayağına gidip onlarla istişare eden, onlara akıl danışan, onlardan istifade eden kimselerdir. Hadi bakalım şimdi e, kararı siz verin. Bugün böyle emirlere, böyle alimlere sahip miyiz? Sahipsek ne mutlu bize. İşte sevgili kardeşler, emirlerde, alimlerde, bizim seyrimizse. Eğer alemler allah Teala Hazretleri göndense bir de göndermeyecek. Uzaydan göndermeyecek, Mars'tan, Venüs'ten göndermeyecek. Nereden ne, ne çıkacak onlar? Bizim içimizden çıkacak. Bununla ilgili böyle bir gayretimiz, böyle bir hedefimiz var mı? Geçen hafta biraz bunun üzerinde durmuştuk. Evladımızın, efendim işte sen oğlum İmam Gazali, gibi olacaksın. Mevlana gibi olacaksın. Akşemseddin Hazretleri gibi olacaksın. Efendim Molla Gürani gibi olacaksın. Dedik mi? Diyeceğiz. Ama hocam yahu onlar döneminde işte şöyle imkanlar vardı, böyle imkanlar vardı. Doğrudur. O dönemde imkanları yaratan Allah bu dönemde yaratmaktan aciz mi? Değil. Suç kimde? Dışarıda davranmayacağız. Önce biz kendimiz de arayacağız. Böyle güzel yöneticileri, emirleri yetiştirmek, öyle güzel âgümleri yetiştirmek için önce bizim zihnimizde, gönlümüzde bir hedefimiz olacak, gayemiz olacak. Olursak Allahu Teala inşallah bunu nasip edecektir. Biz de yapabiliriz bunu sevgili kardeşler. Yani şurada bulunan kardeşler olarak hepimiz daha işimiz bitmiş değil. Ben hatırlıyorum daha sağ Efendim haçta tanıştığımız bir koca efendi abeyle tanışmıştık. Efendim 50 küsür yaşındaydı. Ee, i̇lk okuyamamış, askerde okur yazarın belgesi almış. Askerlik dönüşünde efendim açık ilk öğretime yazarın ilk okul diplomasını almış. İlkokul okul diplaması kesmemiş çocuklarına kızmış. Efendim ortaokul liseyi, yine açık liseyi tamamlamış. Efendim e, tabi nasıl olduysa oraya kaçırmışım. E, bu şeyler neticesinde İmam Hatip okumu bitirmiş özür ve imamlık kalmış. İmamlık yaparken de ya ben bak askerden sonra bunu öğrendim i̇şte şurada şunu yaptım filan. E, ne yapacağım? Ya bir de demiş e, üniversite okuyayım. Açık öğretimden üniversiteye kayıt oluyor. Çocuklarıyla beraber açık öğretimden üniversiteyi bitirmiş. Bursa'da efendim bir imam abimiz çok da gayretli böyle heyecanlı birisiydi ve sevgili kardeşlerim açık öğretimde üniversiteyi bitirince kafasına vuruyor. Vay be! Üç kuruşluk dünya menfaati için ben üniversiteyi bitirince işte maaşıma şu kadarlık bir ek ilave olacak. Efendim biraz daha halam civam olacak, kariyerim olacak diye bu kadar gayret ettim, bunu verdim. Ya Allah bana bu kadar güzel akıl vermiş, izan vermiş, efendim ee, bana bütün bu nimetleri veren o, bu aklı, gönlü veren Allah bunun hesabını sormaz mı bana diye kendi kendine hayıplı ...ve hafızlığa başlamış. Ya 50 yaşında adam. 50 yaşında bir adam oturup da hafızlık yapabilirim. Torun torba sahibi olmuş, çocuk çocuğa karışmış. Yapacağım diyor. Bismillahirrahmanirrahim demiş. Kollarınızı varmış. Sevgili kardeşlerim, bizim tanıştığımızda... ...bu değerli büyüğümüz hoca efendi... ...hafızlığını tamamlamıştı. Hocam elhamdülillah... Hafızlığımı da tamamladım dedi. E şimdi ne var hocam sırada dedim. <gülüyor> Ahmet kardeşim dedi. iki yıldır elhamdülillah cemaatin önünde hatimle kıldırıyorum namazları. Vallahi ömrümün en keyifli, en feyizli, en bereketli, en tatlı günlerimi yaşıyorum. 50 yaşından sonra hafız olup da cemaatin önünde beş vakit namazı hatimle kıldırmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyorum dedi. İki defada efendim cemaatin önünde böyle okuyarak, namazlarda okuyarak hatmetmiş. Bakar mısınız güzelliğe? Dolayısıyla niye söyledim bunu? Burada bulunan herkes hala işi bitmiş değil. Yapabilecek çok şeyimiz var. Hedefimiz olsun. Gayemiz olsun. Böyle bir idrak içinde olalım. Ankara'ya Ersin'e davet ettiğinde Müftü Efendi, orada böyle bir seminere, konferansa katılmıştım. Allah selamet versin Müftü Efendi, çok tatlı bir adam, çok gayretli bir adam, sura dışı bir insan. Böyle yerinde duramıyor, emekliliği yaklaşmış ama buna rağmen böyle pür heyecan, hizmet dolu bir ağabeyimiz. Efendim, Ahmet Hocam bir de bak gel seni e, güzel bir hizmetle tanıştırayım ''Bıyrın hocam'' dedim, hemen müftülün içinde bir odaya geçirdi. ''Hocam dedi bu bizim efendim, ee, en yaşlı ya da en genç talebelerimiz bunlar'' dedi. İçeriye bir girdim, baktım ki işte böyle bir salon dolu içerisi, 40, en düşüğü 40-45 yaşında. ''Efendim siz kaç yaşındasınız?'' dedim, ''60'' dedi, ''siz 72'' hani böyle gözüme seçtiklerimi soruyorum. Ve yani en genç 40-45 yaşında onun üstünde insanlar böyle. Hocam dedi bunlar sıfırdan başladılar. Hepsi emekli aşağı yukarı bir iki tanesi hariç. E hocam ya bu yaşta bu, efendim bunlar öğrenebiliyor mu filan? Gel hadi dedi isterseniz bir test yapın. Muhterem kardeşlerim sıradan. Müftü Efendi kenara çekildi, müfettiş gibi o derste olan büyüklerimizde teker teker soruyoruz, siz okuyun bakalım dedim, gözüme kestirdiğim en yaşlı görünen zaten başladı, açtı Kur'an-ı önüne, böyle yüzünü gayet güzel, mahreçleri düzgün, tecvid kurallarını uygulamaya çalışıyor ve çok da böyle takılmadan okuyunca benim ağzım açık kaldı. Hocam dedi burada bir şike falan yok değil mi? Hani bu e, yeni başladı mi? Yemin ederim hocam dedi bak sıfır kilometre burada. Ondan sonra bak istersen bir başkasına daha deneyebilirsin. Hani onun yine alt kademesinde olan 60'lık bir büyüğümüze gittim. O da yine emekli. Onu okuttum. O da aşağı yukarı onun ayarında biraz daha önde. Hocam dedim ben eğer en böyle böyleyse en iyisini de görmek istiyorum o genç olanı gösterdiler. İşte içlerinde en iyi şu anda mesafadan bu dediler 40 45'lik olan kardeşimiz o terim kardeşlerim. İmam Hatip Lisesi mezunu bir kardeşimizdeki Kur'an tilavetiyle ben o kardeşimize şahit oldum abimizde. Hepsi de sıfırdan başlamışlar. Ne kadar oldu? Birkaç ay olmuş daha. Birkaç aylık çalışmanın SEMERES hocam bu mu? Evet Ahmet hocam bu. Dedi. Aa, dedim kocam hocam ben de bunu gittiğim her yerde söyleyeceğim, televizyonda söyledim, katıldım zaman zaman programlarda söylüyorum, siz de şahit olup burada da söylüyorum. Niye söylüyorum burada? Çünkü hepimiz ilim öğrenmek için, kitap okumak için, kendimize bir yatırım yapabilmek için böyle bir imkanımız var. İşte bunlara da İmam Gazali Hazretleri'nin İhya'daki efendim, ilim bahsini okuyunca bunlar da böyle bir çağrışım yaptı. Yeter ki hedefimiz olsun sevgili kardeşim. Bu yıl içerisinde, efendim, 2010 yılına gelinceye kadar ben şu kitapları okuyacağım diye masamızın üzerine koyar ve başlarsa sonuç elde ederiz. Hadi bakalım devam edelim. Başka İmam Gazali'nin menüsünde neler varmış i̇hya yolunu Ülümü Fadılül alime alil abidi, ke fad ke fadli ala etnerajurin ashabi. Bu da çok tatlı bir hadis içeriyor. Alimin abide üstünlüğü benim derece bakımından ashabım içerisinde en aşağıda olana üstünlüğüm gibidir diyor. Alimi biliyorsunuz ilim sahibi, Abid çok ibadet eden böyle hani. Ee, o namaz ehlidir, o ağzı dualı adamdır filan diye böyle zaman zaman duyuyorsunuz ya adamın her hali ibadetle meşgul. Yani ondan böyle farklı bir şey beklemezsiniz. Yani beş vaktine beş daha katıyor, efendim diğer nafileleri yapıyor, pazartesi, perşembe oruçlarını bırakmıyor, geceleyin teheccüde kalkıyor, efendim sadakasında kusur etmiyor, efendim dilinden bal damlıyor, böyle tatlı bir adam ama ona... Alimin üstünlüğü, ilim erbabının üstünlüğü nasılmış? Peygamberimizin sahabesi içerisinde derece bakımından en düşüğü bile, en düşüğü kimdir? Hazreti Hamza'yı şehit de, Vahşi. Hazreti Vahşi ile ki, Peygamber Efendimiz'e tövbe edip iman ettikten sonra o da az kabıdır. Bak Hazreti Vahşi diyoruz, yani iman etmiş, Peygamber Efendimiz'i çok üzmüş, İman ettikten sonra bile ya başı görünme diyor. Tamam affettim. Allah tövbeden tövbesini kabul eder ama olur ki diyor seni her gördüğümde o amcama yaptıkların gözümün önüne gelir de sana buz eder. Sana karşı gönlümde bir olumsuz düşünce olur. Ben o düşünceyle Rabbimin huzuruna gitmek istemiyorum diyor. Onun için ne olur bana görünme. Şimdi ben o Hazreti Vahşi'nin kalbindeki ıstırabı düşünüyorum da ne zor bir şey muhtemelen kardeşlerim. Düşünebiliyor musunuz? Çok sevdiğiniz, anam babam sana feda olsun diyebileceğiniz, alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Edibi siz tövbe edip geleceksiniz. O da size affedecek ama gözüme görünme ya Vahşi diyeceğim zor bir durum. Gözüme görünme. Çünkü seni her gördüğümde amcama yaptıkların gözümün önüne gelir de sana bunu ederim diyecek. Sevgili kardeşlerim, insanın seveninin sevdiğinden herada duyabileceği en zor anlardır. Ama buna rağmen onun derecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabedir. Onu görmüş, ona iman etmiş. İşte Alimin abide üstünlüğü Hazreti Vahşi ile Peygamber Efendimiz arasındaki derece gibi. Bundan daha ilerisi var. Allah-u Teala Hazretleri inşallah buraya gelen hepimizi şu kitabı okuyup da mucibince amel etmeyi sizlere de bizlere de nasip etsiz. Amin. Başka bir hadis-i şerif, biraz hızlı gidelim diye hemen mealini okuyup vereceğim. Alimin abide üstünlüğü, 14'ünde bulunan ayın diğer yıldızları olan üstünlüğü gibidir. Bir başka güzel teşbih. Benim çok hoşuma gider bu hadis-i şerifi hatırladıkça. Bir bu, bir de sevgili peygamberimizin başka bir müjdesi var. Cennete giden müminler cennete girdiklerinde hani Allah onlara ziyadesini de verecek diyor ya ayet kerimede, nedir o diye sorduklarında, ayın on dördü gibi Rablerini temaşa edecekler diyor Peygamber Efendimiz. Rablerini görecekler, Kur'an'ı Rablerinden dinleyecekler. Ne muhteşem bir şey. Cennete girmek çok muhteşem bir şey ama cennette Rabbimizi görmek, öyle ayın on dördü olduğu zamanlarda, bu hadisi şerifler aklıma gelir de böyle doya doya seyreder. Siz de seyredin. Şimdi ayın 14'ü geçti. Yani Şevval ayını bugün herhalde 20 küsür açık. 26, yani. 26 ya da 27 neyse en son günlerine geldik. Ayın 14'ünde 15'inde siz de seyredin de Efendimizin bu sözünü hatırlayın. Siz bunu hatırlayın. Alimin afide olan üstünlüğü ayın 14'ündeki haliyle yıldızlar olan üstünlüğü gibidir buyurmuş. Kıyamet gününde böyle başka hadisi şerif kıyamet gününde 3 sınıf insan şefaat etmeye yetkilidir. Kimdir bunlar? Birinci olarak enbiya. Allah'ın seçtiği, sevdiği peygamberler. İkinci Bulama. Üçüncüsü şühedan. Peygamberler, alimler ve şehitler üç sınıfın bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in şefaat edeceğini bildiriyor. Demek ki nübüvvet derecesinden sonra hemen peşi sıra geri alimlik derecesiymiş. Alimlere allah Teala hazretleri şefaat etme hakkı verecek. Bir başka hadis-i şerif sevgili kardeşlerim. Alim olan mümin, abid olan müminden yetmiş derece daha üstün ve faziletlidir. Alimin efendim e, abide üstünlüğü 70 derece. Bir başka hadisi şerifte alim ile abid arasında yüz derece fark vardır. Yani alim abiden yüz derece daha üstündür. Ve bu derecenerden ikisi arasında iyi beslenmiş bir koşu atının sürat ile yetmiş senelik bir mesafe vardır. Diyor. Yani bu teşbihi insanın hafsalasının Alması çok zor. Onun için sevgili kardeşlerim biz gelin bugünden itibaren aşlayalım kendimize yeri edelim. Başkasına değil sadece kendimize faydası olacak. Gelin bir başka müjde daha. Kıyamet gününde allah Teala bütün kullarını diriltip mahşere getirdikten sonra alimleri de diriltip getirir. Ve alimlere hitaben şöyle buyurur. Ey alimler suresi, sizi iyi bildiğim için size ilim sıfatına emanet ettim. Size ilmimi azaba müstahak edeyim diye vermedim. Öyleyse nimetlere doğru koşunuz, hepinizi affettim der. Alimlere böyle muhteşah vermişti. Hadi koş. Bak bugün bir değerli hocamız vefat etti. İnşallah şehit olduğunu ümit ederiz. Çünkü o zaman ben e, fakültedeyken efendim e, derslerimize giremedi. O dönemde ya yeni gelmiştim hatırlayamıyorum. Efendim e, İbrahim Canancı <gülüyor> Profesör Doktor, Hadis ana bilim Dalında öğretim üyesiydi ve dün akşam efendim Yalova'dan bir konferanstan toplantıdan gelirken İstanbul'a saat bir sıralarında gelmişler. Otobüsten inmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Takdiri ilahi evine kavuşamadan daha yoldayken ruhunu teslim etmiş. Ne kadar güzel bir şey. Tabi ailesi sevenleri çoluk çocuğu açısından zor bir durum. Yani acılı bir şekilde son bulması. Ama sevgili peygamberimizin müjdesini biliyoruz ki ilim yolunda evinden çıktığı andan dönünceye kadar o Efendim gayret içerisinde olan mümin Allah yolundadır. Ölürse şehit olarak ölür. Yine fakülteden tanıdığımız çok değerli bir kocamız Efendim rahmetli Selçuk Er Aydın Allah her ikisine de diğer hocalarımızla birlikte rahmet eylesin. O da Miraç gecesinde İskenderpaşa Camii'nden konuşma yapmış. Evine doğru giderken hatta şoför şoförlü yapan arkadaşa diyor ki biraz böyle sakin ol, yavaş ol. Efendim bak e, acele ediyorsun filan ama ecel ya, işte e, bir trafik kazası, o da Miraç gecesinde Rabbinle Sevgili kardeşlerim su testisi su yolunda kırılıyor. Nasıl yaşarsanız öylece ölürsünüz. Nasıl ölürseniz mi? Öylece de geriltileceksiniz. Bizi gün içinde en çok meşgul eden ne? En çok zihnimizi, gönlümüzü ne meşgul ediyor? Namaza durduğumuzda en çok bizi meşgul eden neyse korkarım. Ecelimiz de bizi o anda yakalayacak. Hadi düşünün bakalım şimdi içinde gün içinde geçirdikleriniz. Gün içinde size aklınızda, gönlünüzü meşgul eden şey yüzünüzü kızartacak bir durumsa... Allah muhafaza. Ya öyle gitmek var. Ne yapacağız? Tövbe edip, Ya Rabbi ne olur. Bizim her ailemizi güzel eyle diye dua edelim sevgili kardeşler. Allah büyüklerimiz Allah hepsinden razı olsun. Makamları âli olsun. Bir anlık Rablerinden uzak kalmanın endişesiyle yanıp tutuş bir nefesi Allah'sız alırsa ne olacak bizim halimiz diye düşünürlermiş. Şimdi ben bizim halimizi düşünüyorum. Günde ne kadar hatırlayabiliyoruz Allah'a. Allah'ı ne kadar zikredebiliyoruz. Bazen emreniyorum böyle çok da hoşuma gidiyor. Otobüse binerken, arabaya binerken bismillahirrahmanirrahim. Hemen bir şey yapacak bismillahirrahmanirrahim. Allah'la beraber olduğunun en güzel ifadelerinden birisi. Alışkanlık haline gelmiş olsa bile güzel. Çünkü besmeleyle başlıyor. Besmeleyle kötülük yapılabilir. Besmeleyle yaşayan bir adamın hali güzeldir. Niye? Çünkü o Bismillahirrahmanirrahim deyip günah işleyemez. Siz hiç esmeleyle günah işleyen gör şahit oldunuz mu? Yapamaz. İman olan bir mümin böyle bir şey yapamaz. Onun için sevgili kardeşlerim nasıl yaşarsak öylece öleceğiz. Güzel ölmek için güzel yaşamamız lazım. Güzel yaşamak için de manen beslenmemiz lazım. Şu bedenimizin nasıl yemeye, içmeye güzel, oksijen alıp vermeye ihtiyacımız varsa gönlümüzün de ilme, irfana, irfan sofralarına ihtiyacımız var. Onun için bu sohbetleri, bu dersleri başlattık. İstifade edelim diye. allah Teala Hazretleri inşallah istifade edenlerden eylesin. Şimdi de bu konuda büyüklerin sözlerinden bazılarını sizinle paylaşacağım. Hazreti Ali kerramallah ve Çe, Efendimiz radıyallahu anh'da alim bir kimse gündüz oruçlu gece ibadetli olup bütün vakitlerini cihada sarf eden bir kimseden daha üstündür. Bakalım mısınız şu güzelliğe? Gündüz oruçlu, geceleri de ibadetli, efendim ee, aynı zamanda bütün vakitlerini Allah yolunda cihatta sarf eden bir adam gibi. Kaç tane çıkar böyle her gün oruç tutabilecek tabayı. Hadi her gün oruç tutmak hocam kitapta yok diyebilirsiniz. Yani en fazla orucu Peygamber Efendimiz Efendim bir gün oruç tutup bir gün iftar etmeyi tavsiye etmiş. Hazreti Davut Aleyhisselam orucunu. Ama sevgili kardeşlerim biz... Bak şimdi şevval ayındayız, bitmek üzere. Özellikle şevval arıcı ayının orucunu tutamayan kardeşlerimiz hala fırsat var elimizde birkaç gün daha. Daha önce tutanlar da varsa inşallah şevval orucumuzu tamamlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu müjdesinde tembellik etmeyelim. Çok kazançımız var. Bir yıl... Oruçlu geçirmiş gibi ecir alacağımızı sevgili Peygamberimiz müjdelemiş Birincisi bu. İkincisi, hocam tamam ben şevval aracını bitirdim elhamdülillah. O müşteyi şöyle bir kenara koydum. Eh, bundan sonra sevgili kardeşim bak şimdi kış günleri geliyor. Elhamdülillah. Efendim kışlar ne güzeldir diyor Peygamber Efendimiz. Geceleri güzel. Uzun ibadeti kolay olur. Gündüzü kısa oruçlu kolay olur. Hiç değilse böyle oruç kazası olan kardeşlerimiz varsa efendim bu günlerde, günlerinde işte Pazartesi Perşembe, Pazartesi Perşembe efendim kameri ayın 13, 14, 15 de ilave ediverin. Efendim bir ayda böyle kendinize bir güzellik yapın, açık büfe yemek ikram eder gibi gel. Ey nevsim sana bu ay şöyle üç günlük helalinden bir elya mı biz hediye dedim değil. Efendim ey yammı bizi tutuverin ne olacak? O kadar güzel olacak ki. Böyle e, dün mü, belki gün mü işte şemal orucunu tamamlayamadığımız için oruç tuttuğumuzu gören bir büyüğümüz e, yani nefis terbiyesi mi yapıyorsunuz diyor. Ah ne kadar güzel söyledin ağzını şeker şerbet yesin. Yani nefis terbiyesi yapılabilecek en güzel sevgili kardeşlerim ilacı nefsin. Hocam ben şu nefsime vallahi bir türlü söz anlatamıyorum. Gel hadi bakalım şöyle pazartesi, perşembeler bir sıralığı ver. Biraz da böyle arpasını kısırlar. Bak nasıl böyle kuzu kuzu efendim ibadete yöneliyor. Geceleri kalkması bak ne kadar da kolay oluyor. Sabahleyin namaza kalkması bak ne kadar da güzel oluyor. E biz ne yapıyoruz? Efendim bak geldiğimizde şöyle helalinden kolları paçaları sıvayıp en az 45 dakika olmak üzere bir güzel bir ziyafet. Allah razı olsun hanım kardeşler. Ellerine sağlık. Onlar da böyle çeşit çeşit üç çeşitten aşağı olursa hocam bizim evde kurtarmaz. Çorba sahili olacak. Sulu yemeği yanında. E, olmazsa olmaz. E canım bunlar salatasız mı yenecek? E, yanında bir de tabi makarna filan vesaire. E o da bizim örfümüz adetimiz. E hocam yani bir de tatlı gider bunun üzerine filan. He ne kaldı geriye? Bunlar olsa yine yiyip. Elhamdülillah. Arkasından efendim çaylar kahveler Hadi bir de yanında kuruyemiş olsun. Eh, biraz ilerleyen saatlerde biraz da e, meyve olursa tabii şey değilsiniz, tabii meyve de gelecek filan. E ne oluyor? Saat 11'e 12'ye kadar eve gittiğimiz andan tıkılmakla geçiyor. Yahu mide zaten atlayacak hale, nefes almakta zor E şöyle bir hani oturduğun yerde nefes alamayacak hale gelince şöyle bir uzanayım diyor. Geçiyor çerkiyatın üzerine, eh, Allah rahmet eylesin. Çek yadın üzerine uzandıktan sonra... Eğer yatsı namazını da vaktinde kılamadıysa Mevla rahmet eyleye... Sabah namazında buluşursun... O <gülüyor> oh, hali sabah namazında da buluşamazsın... Niye? Çünkü yatsıyı kılamadan yattı... Şeytanın tuzağına düştü... Bir kere düştün mü tuzağına... Kurtar kurtarabilirsin yakanı... E canım ne olacak hadi... Kalkınca veririm der... Ondan sonra vaktinden kaçırdı... Ondan sonra ayıklar pirincin taşını... E, ne oldu şimdi bak sen bu dünyaya yemek için mi geldin? Sen bu dünyaya efendim, kendini eşkence etmek için mi geldin? Değil hocam ama gel gör ki anlat şu nefsi. İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum sevgili kardeşlerim. Şu nefsi elinden kurtulamadığımız sürece onu kendi yönlendirmemize almadığımız sürece ipini elimize almadığımız sürece o bize sürüyor Bak şu sabahla mağazlarına kaldırmayan var ya kimdir o? Şeytana filan suç atmayın muhtemelen kardeşlerim. şeytanı hiçbir suçu yok. Hani var. Fısıldıyor. Kulağımıza bir vesvese veriyor. Çekip gidiyor. <gülüyor> ya bundan sonra onu yapan kim? Sabah saate vurup kaldıran, yatıran bizi kim? <gülüyor> ya, sevgili kardeşlerim. Rahmetli hocamız öyle diyor. Allah makamını acayi <gülüyor> efendim. Evladım sabah namazına kalkamıyorsan bir dön bak bakalım geriye. Bir gün öncesine. Dün ne halt ettin? Bak bakalım diyor. Rabbini gücendirecek ne yaptın ki Allah seni bu hayadan mahrum bıraktı? Ona bak diyor. Ya vallahi hocam yani öyle çok ahım şahım kötü bir şey yapmadım ama gözümü koruyamadım. Ya da dilime sahip olamadım. ne yapacaksın? Yapmışsın yapacağını zaten Sevgili kardeşlerim, günahlar işte böyle birbirini peş peşe takip ediyor, gidiyor. Ama bütün bunlardan korunmanın yolu, efendim, alem. Bak bir oruç bize nerelere getirdi. Oruç tutuverdiği zaman insan bütün bunların farkına varıyor. Efendim, ibadetlerin tadını almaya başlıyor. Sabahleyin kalkması biraz daha kolay oluyor. Efendim, biraz daha böyle rahmani şeylere insanlar yöneliyor. Bunu... Peygamber Efendimizin hayatının olmazsa olmazlarından dolu oruç. Bir ay Rabbimizin emrettiği farz. Bir ayda öğreniyoruz. Bir ayın neticesinde de işte pazartesi, perşembeleri 13-14, 15'inde eyyamın biz oruçları. Efendim şimdi kaç ayı gelecek. zilhicce'nin ilk 10 gününde yine oruçlu olacağız. Bayrama kadar. O da çok sevaplı peygamber Efendimiz teşvik etmiş, tavsiye etmiş. Aşır efendim muharem ayında tutacağız. Böyle Efendimizin oruç takvimini geçmiş yıllarda Vera Derneği'nde kardeşlerimiz hazırlamışlardı böyle. Efendim bu oruç takvimine mümkün olduğunca birbirimizin teşvik edelim, tutma, gayret edelim. İnşallah neticesi bizim için güzel olacak. Aset Ali Efendimiz, alim bir kimse gündüz soruçtu, gece ibadet olup bütün vakitlerini cihada sarf eden bir kimseden daha üstündür biliyormuş. İlimle meşgul olunca inşallah bütün bunları da efendim alıyoruz. <gülüyor> Cahiller ise <gülüyor> Cahiller ise ilim erbabının en amansız düşmanlarıdır. İlim erbabının düşmanları kimlermiş? Cahiller. Niye? Hiçine gelmiyor. Cahiller. Efendim nefsinin hoşuna gitmiyor. Geçen <gülüyor> evvelki hafta bir örnek verdim ya size. Adam efendim rahatsız olabiliyor. İlmi elde etmeye çalış ve ilmin nerelerde sarf edileceğini de mutlaka bil. Bütün insanlar birer ölüdür, ancak ilme ne yeridir? i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Efendim Hazreti Süleyman bin Davud aleyhisselam, ilim, mal ve saltanat arasında muhayyer bırakıldı. İlim mi istersin, mal mı istersin, saltanat mı istersin diye... İstediğini seçmek hakkı kendisine verildi. Hazreti Süleyman bu üç nimet arasında ilmi seçti. Onun için Allahu Teala kendisine malı da saltanatı da verdi diyor. İlim irfanı sevene allah Teala Hazreti hem saltanatı verir diyor, Peygamber Efendimiz, Efe, İbn-i Fasadiyallahu Efendimiz hem de efendim saltanat. Ne istiyorsun sen? Dünyadan yükselmek mi istiyorsun? Eh Allah yolunda hadi bakalım ilim öğrenmeye çalış nasıl yükselecekse Allah Allah için her şey kolay. Yani e, nice güzellikleri veren Allah. Şöyle geriye dönüp bir bakın bakalım. Nerelerde nerelere getirmiş Allah kesin. O kadar edeceğim çok şeyimiz var ki. Hele bir de ilme sarılsak efendim dilimizi gücümüz imkanlarımız el verdiği ölçüde okuma gayret etsek neler kazanacağız. Efendim i̇bn Mübarek radıyallahu an efendimiz şöyle bir izahda bulunmuş. Hadis-i şerifte bu, e, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki insan iki kişiye denir. Biri öğreten, öbürü öğrenen. Bu iki sınıfın dışına kalan insanlarda da hayır yoktur buyurmuş. Ya öğrenen o? ya öğreten. Dışarıda kalma. Halkının dışında kalırsa Allah muhafaza hayır yoktur diyor. Peygamber Efendimiz'e dakiketmiş. Ben onun sözü zannetmiştim. Efendim e, yani üçüncüsü yok. Ya öğreten olacağız ya öğreten olacağız. Hem öğreniyoruz hem öğretiyoruz. İnşallah duyduklarımızı duyanlar duymayanlara yanından itibaren aktaracaklar. Hem de hem öğrenen olacağız hem öğreten olacağız. İşte bütün bunlar insana şeref vermez. İnsanoğuna şeref veren şey ancak ilimdir. İnsan bunun için yaratılmıştır. Allah'ı bilmek ve ona ibadet etmek için yaratılmıştır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu? Ben insanları ancak bana ibadet ve kulluk etsinler diye yarattım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemize uygun amel etmeye çalışacağız. Ebu Muhammed Fetih bin Said el Museli radıyallahu anh'a demiş ki hasta Yemek, içmek ve tedavi edilmekten men edilirse ölmez mi? Evet ölür. İşte kalp de aynen bir hasta gibidir. Üç gün üst üste ilim ve hikmete almaktan men edilirse ne olur? İmaniyeli ölür, ölür demiş. Nasıl insan üç gün yemeden, içmeden uzak kalırsa, fiziken ölürse, gönlü de ilimden, irfandan, böyle meclislerden Üç gün üst üste uzak kalırsa o adam da ölür diyor. Hadi gelin bakalım bir de kendimizi uyarlayalım bunu. En son ne zaman böyle sohbet halkasına gittik? Efendim, üç günümüz haftada bir yapıyoruz elhamdülillah. Haftada iki üç olanlarınız vardır mutlaka. efendim e, Ama hiç değilse arada evde akşamlarında da böyle. Şöyle bir sayfacık bile olsa muhterem kardeşlerim. Adet edinelim evde kendimize. Hatta hanımlar, beylere, beyler hanımlar hatırlasın. Efendim Kur'an-ı Kerim'den bugün şöyle bir sayfa okuyalım. Efendim bir sayfada mübarek Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde bizlere ne emrediyor diye. Ve okuyalım. Açalım bir tane de yanına hadisi şerif okuyu verelim oh, ne ala kaymaklı, kadayıf olur. Yanına başka şeyler de ilave ederseniz tabi nurun ala, nur değme, Kendimizi aç bırakmamak, gönlümüzü aç bırakmamak için ona bizim ihtiyacımız var. İbn-i Mesud Galilallah Efendimiz'e buyurmuştur ki, ''İlim üst bütün çekilmeden ilme sarılınız. İlim ancak ilmi yayanların eksilmesiyle çekilir gider.'' Nefsim elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda şehit olarak öldürülen kimseler alimlerin ahiretteki mertebelerini gördükleri zaman Allah'ın kendilerini tekrar diriltip alim yapmalarını isterler. Hiç kimse anasından alim olarak doğmaz, dilim ancak çalışıp öğrenmekle elde edilen bir nimettir. İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimiz de, Efendimiz de, alimlerinde, o da yine bunu teşvik ediyor. Yani hiç kimse ananın, anasının karnından alim olarak doğmadı. He? Öyleyse herkes bunu öğrenebilir. Gücü nispetinde, işte efendim şehitler bile alimlere verilen mükafatı görünce tekrar diriltirip efendim halim olarak vefat etmeyi arzu ettiklerine göre gerisini siz düşünün muhterem kardeşim. Onun için ne olur? Biz inşallah bu müjdelere kendimizi efendim aday kılalım da bu yolda gayretimizi gösterelim. Yine İbn-i Allahu radiyallahu anhmadan gecenin bir anında ilim üzerinde sohbet etmek, o gecenin bütününü namaz kılmakla geçirmekten daha üstün ve fazileti geliyor bana demiş. Hani bu gece sabaha kadar böyle ibadet etmek için gayret etseniz, efendim şu 45 dakikalık bir saatlik zaman içinde elde edeceklerinizden, alacaklarınızdan daha aşağıda olduğunu sevgili Peygamberimiz i̇bn Abbas Özür radıyallahu anh Efendimiz bildirmiş. Bunlar Efendimizin terbiyesinde yetişmiş, ilmiyle hamil olan güzel insanlar, yıldızlar gibi derdi Peygamber Efendimizin iltifatına maskar olmuş büyüklerimiz. İki tane daha var, onu da okuyamayalım ve bitirelim. İmam-ı Şafii Hazretleri, az da olsa ilimle sırfatlanan insanın sevilmesi, ilmin şerefini gösterir. Eğer buraya gelirken, demek ki gönlümüzde bir sürur varsa, bir mutluluk, bir sevinç varsa, Efendim insanın sevilmesi, ilmin şerefini gösterir. Bu sevilmesi elde ettiği nispetle artar, elde edemediği nispetle de, de üzüntü içinde kalır demiş. Hazreti Ömer aleyhisselam Efendimiz ise, Ey insanlar, ilmi, ilmi talep ediniz ve öğreniniz. Çünkü Allah'ın çok sevdiği bir elbise vardır. Ve o elbiseyi ilmi arayan ve aradığını bulan kimselere giydirir. Allah'ın giydirmiş olduğu o elbiseyi giyen kimse, o elbise sırtındayken ne günah işlerse işlesin, Allahü Teala sevdiği elbiseyi sırtından almamak için... O kimseyi üç kere tevbe etmesi için teklifte bulunur. Günah yolunda ölüme kadar devam etse bile o elbise sırtındayken hiçbir zaman günahlardan dönme yolu kapanmamış kapanmış değildir o kimse için diyor. Yani ilim yoluna giren bir kimse ölünceye kadar yanlış yola düşse bile Allah ona mutlaka tövbe edecek bir imkan ve fırsat verir diyor. Efendim sondan bir önceki Lokman hekimin oğluna yaptığı tavsiyelerde e, oğluna demiş ki, Ey oğul! Alimlerle beraber otur. Dizini onların dizlerine bitiştir. Yani yakınlarında oturmaktan utanıp çekilme. Zira allah Teala yeryüzünü rahmetiyle diriltip yeşerttiği gibi ilimde insanoğlunun kalbini öylece diriltip yeşertir buyuruyor. Son söz... Efendim, Hazreti Enes Efendimiz e, rivayet edilmiş Peygamber Efendimiz'in mübarek sözü, Alimler için öldükleri günden kıyamet gününe kadar denizdeki balıklar bile af talebinde bulunur. Alimler için denizdeki balıklar bile kıyamet kopuncaya kadar vefat eden alim için af talebinde bulunur bundan daha büyük bir şeref var. Sizden istirhamım inşallah önümüzdeki haftaki dersten itibaren efendim böyle bir not defteriniz bulunsun, hoşunuza gidenleri kaydedin. 1-2-3 hadis-i şerif kaydedin, onu ezbeylemeye çalışın. Bak burada Allah razı olsun, hanım kardeşlerimiz efendim not edip da görüyorum. Efendim Şanlıurfa'ya gittiğimde görmüştüm çok şaşırdım. Meğer radyoda program yapan efendim Aziz hocamız onlara telkinde bulunmuş. Efendim konferans veriyorum konferansı hamile yazıyorlar filan ajandalarla filan gelmişler, şaşırdım ve meğer radyodaki sohbetleri de not ediyorlarmış böyle şimdi o kardeşlerimizin 3-5 sene sonra elde edecekleri sonucu düşününce hep dedim ilmin efendim kaybolur onun kaydı altına almak lazım diye teşvik edilmiş tavsiye edilmiş. Allahu Teala hazretleri evet kardeşlerimiz de kaydediyorlar inşallah hayırlara vesile olacak. Şunu toplantılarımızı rızasına muvaffak eylesin. Öğrendiklerimize menfaat pey nasiybet eylesin. Fatiha-i